وَقِتَالُهُ kufrun. Müslümana sövmek fısktır, onu öldürmek ise küfürdür. Yani bakın kardeşler, bir Müslüman başka bir Müslümanı öldürebilir. Ve sünnetin icmasıyla bir kişiyi öldürmek, tabi bu peygamber olma veya birisini dininden dolayı öldürme bunlardan bahsetmiyoruz. Normal aslıdan bahsediyoruz. Bir Müslümanın başka bir Müslümanı öldürmesi,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 Mesela başka bir delil. Ebu Hureyre'den gelen Nebi Saselem'in buyurduğu İsnetâne finnâsihumâ bihim Kufrûn ettâ'nü finnesebi ve niyâhatu alel meyyit İnsanlarda iki şey vardır ki bunlar küfürdür. Nesebe ta'an etmek ve ölü arkasından niyahat etmek, bağırmak, çağırmak, üstünü başını yırtmak gibi vesaire. Bakın Nebi Saselem bunları küfür diye nitelendirmiştir. Halbuki ehli Sünnet'in icmasıyla bundan din, bunlar dinden çıkaran bir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 Din gelmiş o kelimenin içerisine özel bir anlam yüklemiş. Özel bir mana koymuş onun içerisine. Eğer koymuşsa ona hakikatun şer'iyyetun denir. Şer'i hakikat denir o söz için. Deriz ki bu kelimenin şeraattaki hakikati anlamı budur denir ona. Tamam Eğer koymamışsa din, din bütün kelimeleri tek tek bir anlam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 O yüzden lugatta tasdikti. Ben de tutup bu dinde de bize iman dedi. O zaman ben lügat'taki anlamını dinindeki anlamına hamlederim diyemezsin. Neden? Çünkü din o tasdik kelimesinin içerisine özel bir anlam yüklemiştir. O da ne? Ameldir mesela. O yüzden diyoruz ki bakın 6. cevap imanın hakikati lügat olarak tasdik olsa da şer'i olarak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 İslam'dan önce tasdikti. Bu tasdiki hiçbir başka anlama yüklemeden olduğu gibi almıştır, bizim dinimize koymuştur, e edenler tasdik edin demiştir. Yani birinci görüş neymiş? Nakledilmemiştir bu lugat anlamı. Hiçbir anlamı. Değiştirilmemiştir. Bu kimin görüşü? Hatırlarsanız az önce biz bakıllığa niye anlattık değil mi? O bunu savunuyordu. Bazlarına göre hiç nakletmemiştir. Bazılarına göre ise kardeşler din tamamıyla nakletmiştir.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 aslında oğlunun da kiridir. Dedik ya e, zekatta temizleme ve arttırma anlamı var. Bak hem naslarda biz baktığımızda zekat insanın malını arttırır aslında. Hem de ne? Hem de Ademoğlunun kiridir. O yüzden Nebis Asilem diyor ya, bize zekat almak yakışmaz. Biliyorsunuz o, o Çünkü bu oğlunun kiridir. Yani günahından arınması, temizlenmesi kiridir. O kiri biz almayız gibi buna benzer bir anlam söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Anladık mı kardeşler? Bakın ne yaptı? Zekat geldi. Lugatta neymiş zekat?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 Bize diyoruz ki bu iki mukaddime de batıldır. Bu iki mukaddimeye verilen cevap bu 7 cevaplar arasındaki en en isabetlisidir. O da dikkat edecek olursanız bizim 7. cevapta tercih ettiğimiz cevap en isabetlidir ve bunun açılımları tabii ki. İnşallah önümüzdeki derste bunu alacağız. Vallahi veli Muhammed sallallahu aleyhi ve ala ali sahabe